12. Sohbet Allah'tan başkasından talepte bulunmamak Bu konuşma hicretin 545. yılında Zilkade'nin ikinci günü pazar sabahı dergâhta yapılmıştır. Ey oğul! İzzet ve celal sahibi Allah olan muhabbetin sıhhatli değil. Onu sevdiğin, onu murad ettiğin ve ona rağbet gösterdiğin de yok. Zira İzzet ve celal sahibi Allah'ı sevdiğini iddia edip de ondan başkasına rağbet eden bir kişinin bu iddiası batıldır, doğru değildir. Dünyaya talip olanlar, onu sevenler ve ona rağbet gösterenler pek çoktur. Ahirete talip olanlar ise pek azdır. İzzet ve celal sahibi Allah'a talip olup onun sevgisinde sadakat gösterenler ise azında azıdır. Onlar azlıkta ve kıtlıkta adeta altın ve yakut gibidirler. Pek ender olarak bulunurlar. Öyle ki birçok fertler içinde bazen bir tane çıkabilir. Onlar bütün insan topluluklarının müştak oldukları kişilerdir. Onlar yeryüzünün kıymetli madenleridir, hükümdarlarıdır. Onlar beldelerle kulların muhafızlarıdır. Onların yüzü su hürmetine insanlardan Belalar deferilir. Onların yüzü suyu hürmetine insanlar yağmura kavuşurlar. Allah onların yüzü suyu hürmetine göğü yağmurlandırır. Onların yüzü suyu hürmetine yerde nebat biter. Onlar önceleri dağdan dağa, beldeden beldeye, viraneden viraneye dolaşırlar. Her ne zaman ki bir yerde tanınırlarsa oradan hemen bir başka yere giderler. Her şeyi arkalarına atarlar, dünyevi olan her şeyi geride bırakırlar. Dünyanın anahtarlarını ehli dünyaya teslim ederler. Bu halleri yanlarında yelkenler açılıncaya, kalplerine nehirler akıncaya ve İzzet ve Celal sahibi Allah tarafından gönderilmiş bir ordu kendilerini muhafazaya alıncaya kadar Devam eder. Allah tarafından gönderilen muhafız ordu onların her birini ayrı ayrı korumayı alır. Böylece ikram olunurlar, muhafaza edilirler, halka vali tayin olunurlar. Bütün bunlar onların akıllarının ötesinde olan şeylerdir. Bu mertebeye ulaştıkları zaman artık halka yönelmeleri, onların irşadı ile meşgul olmaları üzerlerine, çünkü bu noktada onlar tabipler yani doktorlar durumundadır. Geri kalan insanlar ise hastalar mesabesindedir. Hayf sana ki kendinin onlardan olduğunu iddia ediyorsun. Sence onların alametleri nelerdir acaba? İzzet ve Celal sahibi Allah'a yakınlığın ve onun lütfunun alameti nedir? Acaba sen Allah katında hangi mertebedesin? Hangi mevkidesin? Acaba yüce melekut aleminde senin ismin nedir, lakabın nedir? Acaba kapın her gece hangi şey üzerine kapanıyor? Yediğin, içtiğin mübah bir şey mi yoksa helal bir nasip midir? Dünyaya mı dayanıyorsun, ahirete mi yoksa izzet ve celal sahibi Allah'a yakınlığa mı? Tek başına bulunduğun anlarda arkadaşın kimdir? Tenhalarda bulunduğun zamanki arkadaşın kimdir? Başkalarıyla birlikte bulunduğun zamanki arkadaşların kimlerdir? Ey yalancı! Senin tek başına bulunduğun zamanki arkadaşların nefsin, şeytanın, hevai arzuların ve dünyevi düşüncelerindir. Başkalarıyla birlikte bulunduğun zamanki arkadaşların ise kötü akranlardan ve dedikoducu arkadaşlardan ibaret, insan şeytanlarıdır. Halbuki bizim bahsettiğimiz bu mertebe ise, hezeyanlarla ve kuru iddialarla elde edilemeyecek bir şeydir. Öyle olunca senin bu bahiste konuşman, sana hiç faydası olmayan bir hevesten ibarettir. Sana her şeyden önce, izzet ve celal sahibi Allah'ın huzurunda sükun gerek, sessizlik gerek, edeba aykırı hareket ve davranışları terk etmek gerek. Eğer bu bahiste illa da konuşman icap ediyorsa o takdirde teberruken konuşmalı bu mertebenin insanlarından teberruken bahsetmelisin. Yoksa kalbin o mertebelerden tamamen mahrum bulunduğu halde zahiren o mertebelerde imiş iddiasında bulunmak için değil. Esasen batınla aynı olmayan bir zahir Hezeyandan başka bir şey değildir. Bir kimsenin içi başka, dışı başka ise bu bir hezeyandır. Sen Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin şu sözünü işitmedin mi ki? Ne buyuruyor? İnsanların etini yemekte devam eden, gıybet eden, insanları arkasından çekiştiren kişi oruç tutmuş değildir. Allah'ın Resulü bu sözleriyle orucun sadece yemeyi, içmeyi ve saireyi terk etmekten ibaret olmadığını beyan buyurmuştur. Tutulan bir orucun oruç olabilmesi için oruçluyken yemek, içmek vesaire terk edildiği gibi günahlar da terk edilmiş olmalıdır. Siz gıybetten yani başkalarını gıyabında çekiştirmekten sakınınız. Zira tıpkı ateşin odunu yakıp bitirmesi gibi gıybette amelleri yer bitirir. Gıybet etmeyi adet edinen kişi asla iflah bulmaz. Gıybet etmekle tanınan bir kimsenin halk nazarında itibarı az olur. Şehvetle bakmaktan sakınınız. Zira şehvetle bakış sizin kalplerinize masiyet günah doğumlarını saçar. Şevket, şehvetle bakışın sonu da hem dünya için hem de ahiret için iyi değildir. Yalan yere yemin etmekten de sakınınız. Zira yalan yere edilen yeminler ülkeleri meşakketlere sokar, perişan eder. Mallarınızın ibadet ve taatlerinizin bereketini giderir. Hayf sana ki yalan yere yeminler ederek malını değerli gösterip satıyorsun. Böylece ibadet ve taatlerini hüsrana götürüyor, değerden düşürüyorsun. Eğer sen de birazcık akıl olsaydı... Bunun bizzat hüsranın ta kendisi olduğunu anlardı Malını satarken Vallahi ne bu beldede bunun gibi mal vardır Ne de kimsede böylesi bulunur Vallahi bu mal şöyle güzel yapılmıştır Böyle güzel yapılmıştır Vallahi o bana şu kadara mal olmuştur Gibi yeminler edersin Halbuki sen bu söylediklerinin hepsinde bir yalancısın Sözlerinin hepsi de yalandır üstelik bir de doğru söylediğine dair yalancı şahitlik eder Allah'ın adıyla yeminler savurursun. Bu durumda pek yakında sana körlük ve zafiyet gelir. Şan yüce olan Allah'ın rahmeti üzerinize olsun. İzzet ve celal sahibi Hakk'ın huzurunda edepleniniz. Kim ki şeriat adabı ile edeplenmezse kıyamet günü cehennem ateşi onu edeplendirir, terbiye eder. Burada Dinleyenlerden biri Abdülkadir Geylani'ye bir sual sorarak dedi ki, ''Bir kimsede bu beş hasretin, gıybet, şehvetle bakmak, yalan yere yemin, tamamı veya bir kısmı bulunursa o kimsenin orucunun, abdestinin bozulduğuna hükmedebilir misiniz?'' Hazret buna cevaben dedi ki, ''Hayır, o kimsenin orucunun ve abdestinin aslı bozulmaz.'' Bu söylenenler kişiyi o tür günah ve kötülüklerden sakındırmak, ona öğüt vermek ve bu kabil günahları işlememesi için korkutmak maksadıyla söylenmiştir. Ey oğul! Belki de yarın gelecek fakat sen mevcut olmayacaksın. Toprağın altına girmiş bulunacaksın. Belki de bu bir diğer vakitte olacak. Öyleyse bu gaflet neye? Kalpleriniz ne de kasvetli? Siz adeta birer taşsınız. Size doğru yolu ben söylüyorum. Benden başkaları da söylüyor. Fakat siz yine aynı haldesiniz. Aynı noktadasınız. Size Allah'ın kelamı Kur'an okunuyor. Resul Aleyhisselam'ın hadisleri okunuyor. Daha önce gelip geçmiş büyüklerin halleri okunuyor. Fakat siz hiç ibret almıyorsunuz. Günahlardan uzaklaşmıyorsunuz. Amelleriniz değişmiyor, düzenliyor. Allah'ın kelamı ile Resulullah'ın hadislerinin okunduğu ve geçmişteki büyüklerin hallerinin anlatıldığı bir muhitte bulunta bunlarda bütün bunlardan öğüt almayan bir kimse şer ehlindendir. Ey oğul! İzzet ve celal sahibi Allah'ın dostlarını küçük görüp hafif alman Allah'ı az tanımış olmandan ileri geliyor. Onlar hakkında diyorsun ki, bunlar töhmet altındadırlar. Niçin bizimle birlikte çalışmıyorlar? Bizimle beraber yaşamıyorlar. Neden bizimle birlikte oturmuyorlar? Sen bunları kendi nefsini bilmediğin için söylüyorsun. Kendi nefsin hakkındaki bilgin çok az olunca, diğer insanların kadri hakkındaki bilgin de az oluyor. Dünya ve onun akibeti hakkındaki Bilginin azlığı nispetinde ahiretin cahil olursun. Ahiret hakkındaki bilginin azlığı nispetinde de izzet ve celal sahibi Allah'ın cahil olursun. Ey dünya ile iştigal eden kişi! Sendeki hüsran ve nedametler pek yakında sana ayan beyan zahir olacak. Hem de dünyada ve ahirette olmak üzere, kıyamet gününde, aldanma gününde, Ayıpların ortaya döküleceği günde, hüsranlar ve pişmanlıklar gününde edametlerin zahir olacak. Henüz ahiret gelmeden önce nefsini hesaba çek. İzzet ve celal sahibi Allah'ın affına, lütfuna ve sana olan keremine aldanma. Sen nasiyet günahlardan, hatalardan, diğer insanlara haksızlıklardan... Meydana gelen hallerin en kötüsü üzerinde durmaktasın Günahlar küfrün habercileri elçileridir Nitekim sıtma da ölümün habercisi ve elçisidir Sana ölümden önce ruhları almakla vazifeli melek gelmeden önce tevbe gerek Gençler tevbe ediniz bir daha dönmemek üzere günahlardan vazgeçiniz. Görmez misiniz ki İzzet ve Celal sahibi Allah sizi belalara müptela kılıyor, belalarla imtihan ediyor ta ki tevbe edesiniz. Fakat siz bunu düşünemiyor ve ona karşı günahlar işlemekte ısrar ediyorsunuz. Bu zamanda insanlar arasında ancak nadir kişiler belalara müptela kılmırlar. Yalan bir nimet değildir. Bilakis bir ukubettir, bir cezadır. Yalan mertebelerde ve şereflerde bir yükselme artış değildir. Bilakis günahlar için bir ukubettir, bir cezadır. Hak edenleri, Allah katında derecelerin yükselmesi için belalara müptela kılınırlar, belalarla imtihan edilir. Onlar duykar oldukları bela ve musibetlere sabreder, tahammül gösterirler. Zira onlar yalnız Allah'ın zatına talipdirler. Allah dostları için bu hal tamamlanınca kendilerinin tasarruf ve sultanlığı tamamlanmış olur. Bu hal tamamlanmadığı takdirde ise kendilerinin bir helak içinde bulunduklarına inanırlar. Allah'ım bizi helal okuyorsan, Allah'ım bizi helak olmaktan kurtar. Senden yalnız yakınlığını dileriz. Dünyada da, ahirette de, dünyada kalplerimizle, ahirette de, gözlerimizle yalnız sana nazar etmeyi dileriz. Ey ahali! İzzet ve Celal sahibi Allah'ın rahmetinden ve bu rahmetin genişliğinden ümit kesmeyiz. Ümit kesme! Çünkü o rahmetin sahibi Allah'tır. Bilmezsin olur ki Allah bunun peşinden bir iş meydana bela ediverir. Bela'dan kaçma. Zira sabırla karşılandığı takdirde bela her hayrın esasıdır, temelidir. Peygamberliğinde, risaletinde, evliyaalığında, marifetullahında, muhabbetinde esası beladır. Belalara sabredip tahammül göstermediğin takdirde senin için bir temel yok demektir. Halbuki herhangi bir bina ancak temel olursa ayakta durur. Sen mezbele süprüntü üzerine bina yapıldığını ve böyle bir binanın ayakta kaldığını hiç gördün mü? Senin belalarla musibetlerden kaçışının sebebi Allah dostluğuna, marifetullaha ve Allah'a yakınlığa ihtiyaç duymamandır. Sabırlı ol. Belalara ve musibetlere karşı metanet göster, güzel ameller işle. Ta ki kalbinle, özünle ve ruhunla izzet ve celal sahibi Rabbinin kapısına yapışasın. Alimler, veliler ve abdallar peygamberlerin varisleridir. Peygamberler Allah için kullar arasında vasıtadır. Allah'ın ahkamını kullara tebliğ ederler. Alimler, veliler ve abdallar da peygamberlerden sonra onların tebliğ etmiş oldukları ilahi ahkamı devamlı olarak nesilden nesile duyururlar. Mümin, izzet ve celal sahibi Allah'tan başkasından korkmaz. Ondan başkasından bir şey beklemez. Onun kuvveti kalbine ve özüne verilmiştir. Bunu Allah Müminlerin kalbi izzet ve celal sahibi Allah ile nasıl kavi güçlü olmasın ki? Allah o kalpleri kendisine bağlamıştır. Öyle ki müminlerin kalpleri Allah katında bir an bile ayrılmaz. Allah katından bir an bile ayrılmaz. Bedenleri ise yeryüzündedir. Şanı yüce olan Allah buyurur. Çünkü onlar bizim katımızda hakikaten seçkinlerden, Hayırlı zatlardandır Sad Suresi 47. Ayet Allah dostları kendi devirlerindeki Ahalinin seçkinleridir Diğer insanlardan iç alemleri itibariyle Temeyyüz ederler Esasları nurludur İşte bunun içindir ki Halktan ayrılırlar Alışılmış şeylerde züht gösterirler İlerilere atılırlar Daima ilerilere atılırlar Öyle ki de bıraktıkları yerlerde artık otlar gider, Bir daha geri dönmezler. Yalnızda alışırlar. Hep viraneleri, deniz sahillerini, sahraları ve ıssız yerleri tercih ederler. Ümran muhitlerde durmayı hiç istemezler. Dağ meyvelerinden yerler. Oralarda buldukları sulardan içerler. Adeta kendi başına yaşayan canlar haline gelirler. İşte böyle bir hayatla ve buralarda kalpleri Allah'a yakınlık ve ünsiyet peydaylar. Böylece temelleri peygamberlerin, sıdıkların, şehitlerin temelleriyle beraber bulunur. İç alemleri de Allah ile birlikte bulunur. Onlar gece gündüz her halükarda Allah'a müştahak olarak ve onunla ünsiyet peydah etmekten Büyük zevk duyarak hizmette bulunmaktan bir an dahi geri durmazlar. Ey oğul, Tatlılık, acılık, salah, fesat, keder ve safa bu hayatın adeta ayrılmaz hususiyetleridir. Eğer külli bir safa istersen kalbinle insanlardan ayrılır. Onu izzet ve celal sahibi Allah'a bağla. Dünyadan ayrıl. Onun sevgisini kalbinden çıkarat, Aile efradının sevgisini dağıt. Onları İzzet ve Celal sahibi Rabbine teslim et. Kalbini çıplak olarak hepsinden kurtar. Ahiretin kapısına yaklaş. Sonra da o kapıdan içeri gir. Eğer içeride İzzet ve Celal sahibi Rabbini bulamazsan oradan da çık. Hem de kaçarak, onun yakınlığını arayarak, onu bulduğun an, Sefanın tamamını yanında bulun demektir. Zira izzet ve celal sahibi Allah'ı seven ondan başkasıyla ne yapsın ki? Cennet derecelere talip olanların yeridir. Tüccarın yeridir. Dünyayı onun karşılığında satarlar. İşte bunun içindir ki izzet ve celal sahibi Allah şöyle buyurur. Canlarının isteyeceği, gözlerinin zevk alacağı ne varsa... Oradadır. Zuhru Suresi 71. Ayet Kalbin zikri nedir? Özün zikri nedir? Mananın zikri nedir? Cennet, oruç tutanlar, namaz kılanlar, lezzet ve ihtiraslarda züht gösterenler içindir. Onlar, bir oruç karşılığında bir diğer orucu, bir bahçe karşılığında bir diğer bahçeyi, bir ev mukabilinde bir diğer evi sattılar. Ben sizden hiç sözsüz ameller istiyorum. Sırf izzet ve celal sahibi Allah'ın rızası için amel işleyen ay arif kişi. Adeta üzerinde demir dövülen fakat hiç sesini çıkarmayan bir örstüdür. Yine o adeta üzerinde yürünen ve bu sebeple tebeddülat ve Değiyrete uğrayan fakat buna rağmen tam bir dilsiz kesilen yeryüzüdür, dünyadır. Hak erenleri izzet ve celal sahibi Allah'tan başka hiçbir şeyi görmezler. Ondan başka hiçbir şeyi dinlemezler. Onların dilsiz onların dilsiz birer kalbi vardır. Onlar hem kendilerinden hem de masivadan, Allah'tan başka her şeyden geçmişlerdir. Bu halden hiç ayrılmazlar. Allah dilediği zaman kendilerine kuvvet verir, kalplerini dile getirir, konuşan bir dil haline koyar. Onlar kendileri sanki iradeleri ellerinden alınmış bir duruma gelir. İlahi kudret kendilerini konuşturur. Allah onları rahmet ve şefkat eliyle alarak kendisine çeker. Onları sırf kendisi için var olan kulları olarak yeniden inşa eder. Tıpkı Musa Aleyhisselam'ı kendi zatı için seçtiği ve ona ihsanda bulunduğu gibi. Bunları da öylece seçer, terbiye eder ve ihsanda bulunur. İtekim İzzet ve Celal sahibi Allah Musa Aleyhisselam için şöyle buyurur. Ben seni kendim için seçtim. Taha Suresi 41. ay Allah'ın benzeri bulunması şurada dursun, benzeri gibisi dahi yoktur. O hakkıyla işitendir, kemaliyle görendir. Şura Suresi 11. Ayet Allah dilediği an hiç sıkıntısız rahatlık, hiç yalnızlık hissedilmeyen ünsiyet, hiç meşakatsiz nimet, hiç öfkesiz ferahlık, hiç azısı olmayan tatlılık, hiç yok olmayan mülk yaratır ve eritir. Bu noktada nusret, hakimiyet ve dostluk, hak olan Allah'ın. Kim ki bu merhaleye ulaşırsa, onun için hemen alel acele rahat tahakkuk eder. Halbuki sen şu anda içinde bulunduğun halette dünyada rahat bulamazsın. Çünkü dünya, keder, tasa yuvasıdır. Afet, musibet yuvasıdır. Onun için senin o yuvadan çıkman gerekir. Sen dünya sevgisini kalbinden ve elinden çıkarmalısın. Eğer bir anda hem kalbinden hem de elinden çıkarmaya gücün yetmezse önce kalbinden çıkar, eline bırak. Güçlendiğin zaman ise elinden de at ve seni bağlayan o dünyalıkları, İzzet ve Celal sahibi Allah'ın ihale olan fakirlerle yoksullara dağıt. Böyle yapınca sakın dünyadaki masiplerinin elinden gideceğinden endişelenme. Zira ne yaparsan yap ve nasıl hareket etsen senin nasibin sana gelir. Asla elden kaçmaz. Zengin de olsan, fakir de olsan, zahit de olsan, dünyaya rağbet eder de olsan bu böyledir. Bütün mesele döner dolaşır. Bütün mesele döner dolaşır. Senin kalbinin ve özünün sıhhatli, salim oluşunda toplanır. Yani meselenin sıklet merkezi kalbinle özünün menfi duygulardan, menfi temayül ve ihtiraslardan arınmış, temizlenmiş olmasıdır. Eğer kalp ve öz bütün bunlardan arınmış ise mesele hal olmuş demektir kalp ile özün arınması ise şunlarla tahakkuk eder. 1. İlim öğrenmekle. 2. Öğrenilen ilimle amel etmekle. 3. Amellerde ihlaslı olmakla. 4. İzzet ve celal sahibi Allah'ı aramakta samimi olmakla. Ey oğul! Hiç duymadın mı ki ne söylenir? Önce öğren, anla, sonra ayrıl. Sen önce zahir ilmini öğren. Sonra da zahir ilminden batın ilmine atla. Sen önce şu zahir ile amel et. Zahir ilmini tatbik et. Ta ki onunla yaptığın amel, seni yapmadığın şeyin ilmine götürsün. Sen zahir ilmiyle amel et ki o seni batın ilmine ve batın ameline götürsün. Şu zahir ilmi zahirin ışığıdır. Batın ilmi de batının ışığıdır. Batın ilmi İzzet ve Celal sahibi Rabbin ile senin aranda bir ışıktır. Her ne zamanki ilminle amel edersen yolun Allah'a yaklaşır. Onunla arandaki kapı genişler sana ait olan kapının kanadı açılır. Ey Rabbimiz! Bize dünyada iyilik ver. Ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından korun. Amin.